Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Bir padişah düşün ki bir saray kurmak istemektedir. O sarayda kendi baş veziri için bir özel daire yapacaktır. O dairenin çevresinde de 12 odalı bir avlu yapmış olsun. Her odada vezirin bir naibi vekili otursun. Ama vezir ne buyurursa onun buyruğundan dışarı çıkmasın. Burçların kapılarında yedi atılı nakip yardımcı dursun. Bunlar her zaman hizmete hazır olsun. Ta ki padişahtan, vezirden ne hüküm ve ferman gelirse onlar da emredilenleri saray dışında yerine getirsin. Dörtte yaya nakip bulunsun ki onlar da ellerinde kement tutsunlar ve padişahın buyruğuyla halkın kimisini bağlasın, saraya götürsün, kimisini de saraydan reddedip uzaklaştırsın. İşte bu temsile göre arş has oda gibidir ki vezirin makamıdır. Vezir de yakın meleklerdendir ki Allahu Teala'nın izniyle alemlerin tasarrufu onların elindedir. Birinci sema avluya benzer ki orada on iki burç vardır. Bu burçların her birinde bir melek bulunur. O atlı nakifler ki bunlar yedi gezegen yıldızdır. O melekler onları kullanırlar. Yedi gezegen o burçların kapılarını dolaşıp hizmetlerini yaparlar. Dört unsur ki yaya piyade nakiplerdir. Bunlar da su, toprak, ateş ve rüzgardır. Kendi bulundukları yerden hareket etmezler. Sıcaklık, yaşılık, kuruluk ve soğukluk da dört kement örneğidir ki bunların elleridir. Nasıl ki bir kişinin halinde değişiklik olursa gam ve keder o kişiyi kaplar. Dünya nimetleri o kişiye hoş gelmez. Yaşamaktan usanır, dünyadan el çeker. O zaman hekim der ki buna sevda hastalığı arıza olmuştur. Mali illetine tutulmuştur. Bu kimseye ilaç olarak kaynatılmış kimyon suyu, hindiba kabuğu şurubu verilmelidir. Ama tabiatçıya gelince o da der ki bunun hastalığı şudur. Tabiatın kuruluğu artmış ve yaşlığı üstün gelmiştir. Bu da dimanı kapamıştır. Sabiatının kuru olmasına sebep de kış havasıdır. Bahar gelip yaş hava üstün gelmeyince buna hiçbir ilaç olmaz. Yıldız bakansa şöyle der, bu kişi sevda hastalığına tutulmuştur. Ve sevda hastalığı, utarit, merkür yıldızıyla meri, mars yıldızı arasında kavgalar meydana gelmekle olur. Utarit, zühre ile müşteri yıldızları bir araya gelmeyince, yani Üçüzleme olmayınca bu kara sevdalının hali iyilik bulmaz. Ey aziz! Bil ki hepsinin, hekimin, tabiatçının, yıldız bakının sözü doğrudur. Çünkü her biri aklı erdiği kadar inançha söylerler. Nitekim Allahu u Teala şöyle buyuruyor. İşte onların bilgilerinin eriştiği derece ancak bu kadardır. Necim suresi 30. Ama bunun gerçek sebebi şudur ki, bir kimse ne zaman mutluluğa yüz tutarsa ve ilahi kuvvet ona doğru yola koymak isterse ona iki güçlü nakip havale buyurur ki biri utarit, merkür, biri de mars, merih yıldızlarıdır. Onlar da naifleri olan yaya unsurlarına kuruluk kemendini bir kişinin boynuna takıp başına ve dimana yerleştirin der. Onu böylece dünya lezzetlerinden usandırırlar. Gan ve tasa kırbaşlarıyla irade, dilek dizginine vurup Allah'ın huzuruna gönderirler. İşte bu halleri bu yolda anlatmak, idrak etmek ne tıpta ne yıldızar ilminde ne de tabiata meydana gelir. Ancak nebilik de ve nübüvet ilmiyle meydana gelir. Nebiler memleketin dört ve çevresini, nakipleri, onlara hizmet edenleri kuşatıp çevirmişlerdir. Onlar her şey için yaratılmıştır. Yaratılanlar kimin buyruğunu tutarlar, insanı neye davet ederler ve nelerden yasaklarlar? İşte bunların hepsini bilmişlerdir. Şimdi halk aklının yettiği kadar söyler ama memleketin padişahının, vezir ve nakiflerinin sırrından haberi yoktur. Belki de Allahu Teala Hazretleri kendi sevdiği kulcağızlarını, kimini nimet ve belayla, kimini hastalıkla, kimini kara sevdaya tutarak yüce divanına çağırır ve Ey kullarım! der. Sizin bela ve minnet sandığınız şey benim sevgimin, lütfumun kemendidir. Ben sevdiğim kullarımın onlarla kendi yüce hoşnutluğuma ve cennetime çağırırım. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Önceki fasılda insanın varlığının batında padişah olduğunu ve neleri elinde bulundurduğunu bildin, öğrendinse şimdi şu dört kelimenin manalarını anlama vakti geldi. O dört ilahi kelime şudur. 1- Subhanallah. Allah, noksan sıfatlardan müneze, kemal sıfatlarıyla muttasıftır. 2- Velhamdülillah. Övgü Allah'a mahsustur. 3- Vela ilahi illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. 4- Vallahu ekber. Allah en büyüktür. Şimdi bu dört kelimenin anlamı nedir? Onu bilmelisin. Sen bil ki, bu dört kelime halkın dilinde çok söylenir ama manasının ne olduğunu idrak edemezler. Bu dört kelime görünüşte çok kısadır. Lakin marifetullahı bunun kadar bir arada toplayan başka kelime var mıdır? Subhanallah'ı kelimesinin manasını belir ve ne demek istediğini anlarsan hakkın tenzihini de anlarsın. Eğer bundan kendi ruhunun tenzihini anladınsa Subhanallah'ı kelimesinin, Mana ve maksadını bildinse, böylece kendi ruhunun sultanlığından Allahu Teala'nın sultanlığını anladın demektir. Çünkü dünyada her şey Onun kudret elindedir, Ona itaat etmişlerdir. Allah'ın görünen ve görünmeyen nimetlerine ne sınır vardır, ne de sayı. Sen bütün bunların Allah'tan olduğunu bildinse, Elhamdülillah kelimesinin de manasını ve ne demek istediğini anladın demektir. Bütün nimetler Allah'ındır. Başkasına hamd etmek, şükretmek caiz değildir. Madem ki bütün eşyanın onun tarafından yaratıldığını ve onun bütün varlığına hükmettiğini, onun iradesi olmayınca hiçbir şeyin hareket gücü olmadığını öğrendin, la ilahe illallah kelimesinin manasını tamamıyla öğrendin demektir. Şimdi Allahu ekber kelimesinin manasını uzun uzun anlatmaya sıra gelmiş bulunuyor. Öyleyse kulak ver ve dinle. Şimdiye kadar zikredilen kelimelerden Allahu Teala'nın yüceliğini idrak edebildiğini sanma. Çünkü onun yüceliği insanın aklına ve anlayışına gelebilmekten çok uzaktır. Hem de Allahu Ekber kelimesinin manasını Allahu Teala başka şeylerden daha büyüktür, yücedir diye düşünmek, itikad etmek yanlıştır. Çünkü böyle bir mana vermekle Sanki Allahu Teala'dan daha yüce şeyler varmış gibi bir mana çıkar. Ama Allahu Teala her şeyden daha yücedir. Allah'a kulluk insanın saadetinin delilidir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki Allahu Teala'nın marifetinin yolları yaradıkların nefislerinin sayısı ne kadarsa o kadardır. O sayının da ne kadar olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Bu kadar anlatmamızın sebebi, o yolları öğrenmek isteyeni marifetullah'a, muhambetullah'a teşvik etmek, onu cehlin gaflet uykusundan uyandırmak içindir. Şimdi bilmeli ki, insanın saadeti, marifet ve ibadettir. Tanıma ve kullukta. Allah'ı tanımanın insanın saadeti olduğunu önce zikretmiştik. Kulluk ve ibadetin insanın saadeti olduğunun delili şudur. Bir insan ne vakit olsa, Döneceği yer Allah'tır. İşi onunladır. Ameli orada ona arz olunur. Nitekim Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Göğün ve yerin ve ikisi arasındakilerin hakimiyeti Allah'tandır. En sonra dönüş ona, Allah'adır. Maide Suresi 18 Her insanın dünyadaki ameli evet Allah'a arz olunacaktır. Bir kişi ki onun işleri başka bir kişinin elinde olursa, İşi hem dem onunla ise daima onunla ve o kişinin yanında olmalıdır. Daima ona ihtiyaç duymalıdır. O zaman ikisinin arasında tam bir ilgi, sürekli bir kardeşlik ve sevgi doğar. Bir kişinin bir kişiye sevgisi olursa o kişinin saadeti, mutluluğu da onunla olur. Çünkü bir kişi kimi severse onun yüzünden ve onun müşahedesinden daha lezzetli ve tatlı bir şey yoktur. Sen öylece bil ki, Allah'ın sevgisi insanın kalbinde galip olmazsa ve Allah'ın zikretmesi daim değilse Allah muhabbeti de o kalpte galip olmaz. Çünkü bir kişi bir kişiyi sevse onu çok anar, çok anmaktan da sevgi, muhabbet fazlalaşır. Bundan ötürüdür ki Allahu Teala Hz. Davud'a şöyle nida etti. Ey Davud senin çaren benim, senin işin ancak benimle tamamlanır. Biden bile benim zikrimden uzak kalma. Öyleyse sana çare olan yardımcı bulunan zatın daima yanında bulun. Bir an bile onu anmaktan uzak kalma. Bu zamanda Allah'ın zikri de kalbine galip gelir ki buysa ibadette daim olmaktır. Ancak zikrin kalbe galebisi için arzu ve şehvet ilişkilerinden kalbin korunması da gereklidir. Buysa günahlardan el çekmekle gerçekleşir. Çünkü isyandan sakınmak gönül feragatine delildir. İbadette ne kadar fazla olursa Allah'ın zikrini çoğaltmaya sebep olur. Bunların ikisi de Allah sevgisine sebeptir ki işte saadetin tohumu da budur. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Gerçektir ki kendini temizleyen ve Rabbinin adını zikrederek yardım eden kurtulacaktır. Sen bil ki bütün ameller mutlaka ibadet sayılmayabilir. Ancak şeriata uygun olan amel ibadet olur. Şehvetlerin, cinsi duyguların fazla isteklerinde bütün bütün kesilmesinin yolu yoktur. Çünkü yemeden ve içmeden kesilince beden helak olur. Eğer erkek kadın çiftleşmesi kesilirse evlat yüremesi de kesilir. O halde ikisi arasında bir seçim yapmalı. Ama kişi kendisini denetleyemez. Bu çok güçtür. Çünkü nefis dolayısıyla hak örtülüdür, Batıla meyil edilir. İşte böyle olunca insanın başkasına uymasın gerekir ki onlar da peygamberlerdir. Çünkü peygamberler Hak Taala tarafından ıssah olunup doğru yolu bulmuşlardır. Ve Allah'ın buyruklarını tebliğ ve her türlü hali belirtmek için gönderilmişlerdir. Herkesin şeriat sınırları içinde, tarikat hükümlerinde onlara uymasın gerekir. Bu surette saadet erişir, ölüm tehlikesinden kurtulmuş olur. Hak Teala, bu yolda şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın sınırını aşarsa ancak kendi nefsine zulmetmiş olur. Talak Suresi 1 Din yolundaki bilgisizlerin yedi yanlışı Şu mübahiler her şeyin işlenmesini helal ve mubah görenler ki Allah'ın ve Resulünün hükümlerinden yüz çevirenler ve din yolunda hataya düşenlerdir. Bunların hata ve bilgisizlikleri şüpheleri yedi yoldadır. Birincisi bunlar Allahu Teala'ya iman getirmeyenlerdir. Allahu Teala'nın zatının hakikatini ve sıfatların niteliğini hayal, vehim ve misal bilmektedir. Vak'a ki idrak edemediler. O zaman da yıldızlarla ve tabiatla işlerini çözmeye kalkıştılar. Sandılar ki insanın nefsi, başka hayvanlar, bu garip âlem ve bu acayip düzen kendi kendine oluşmuştur. Ebedi bir kurtuluştur veya tabiatın tesiriyle meydana gelmiştir. Bu alemin dışında başka bir yaratıcı, halik yoktur. Bu yanlışlıkları söyleyen Taife şöyle kimselere benzer ki, nerede güzel bir el yazısı görseler kendi kendine yazılmış bir yazı sanırlar. Ne yazık ki onun bir bilgili ve kudretli yazıcının elinden çıkmamış sanırlar. Veya ebedi bir yazıdır bu, kim yazmıştır, kimse bilmez der ve öyle bir zanına düşerler. İşte bilgisizliği ve hatası böyle, ahmaklığı bu derece olan kişinin o delaletten, o eğri yoldan dönmesinin ihtimal ve imkanı yoktur. Gerek yıldız bakanların, gerekse tabiatçıların bu yanlış görüşü önceden anlatılmıştı. İkincisi, bunlar o türlü hata işleyen insanlardır ki, yeniden dirilmeyi ve mahşerde toplanmayı inkar ederler. İnsanda başka hayvanlar ve bitkiler gibidir derler. Ne zaman helak olursa artık canlanamaz. Ruhlar ve cesetler bir yere gelip yeniden dirilemez. Azap ve ahiret cezası, sevap veya mükafat almaz gibi iddialar ortaya atarlar. Bu gibi kişilerin yanlışı, kendi nefislerini idrak etmediklerindendir. Onlar sanırlar ki ruh ancak hayvani ruhtur. Ama gerçek hiç de böyle değildir. İnsanın hakikati olan ruh ki ona kalp denir, Allah bilgisinin durağıdır. O hiç fani olmaz. Ancak bedenden ayrılır ki o ayrılışa ölüm derler. Bu fani olmayan ruhtan o kişiler gafildir. Bunun incelenmesi dördüncü konuda gelecektir. Üçüncüsü, yanlışlığa düşen bu kimselerse Allahu Teala'ya ahiret gününe her ne kadar iman getirirlerse de imanları zayıftır. Sebebi de şudur. Şeriatın istediğini idrak edemezler. Allah bizim ibadetimize muhtaç değil. Günahlarımızın, isyanlarımızın ona ne zararı var? Eğer ibadet edersek ahirette faydası bize görünür. İbadet etmesek ne fayda buluruz ne zarar derler. Allahu Teala kelam-ı şerifinde şöyle buyuruyor. Kim kötü huylardan temizlenmişse o elbette kendini temizlemiştir ve onun dönüşü Allah'adır. Fatır suresi 18. Ve Cenab-ı Hak ayrıca şöyle buyurmuştur. Kim iyi bir iş yaparsa bunu kendisi için yapmıştır. Fusilet Suresi 46 Hâlike Azam yine kuran ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Her kim savaşırsa, düşmanı ve kötü huylarını yenmeye çalışırsa kendisi için savaşmış olur. Hiç şüphesiz ki Allah alemlerden müstânidir. Ankebut Suresi 6 Yine bu imanı zayıf olan kişiler şöyle derler. Gerçi ibadet etmek önde gelir lakin Allahu Teala'nın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadet etsek ne olur, etmesek ne olur? Bu cahillerin sözleri tıpkı şu hastanın sözlerine benzer ki hekim ona "Perhiz et, hastalıktan kurtulursun." dese o da "Ben perhiz etmişim veya etmemişim, benim perhizimden sana ne fayda var?" der. İşte o cahil bu sözünü doğru söylemiştir. Zira perhiz ederse hekime gerçekten faydası dokunmaz. Ama perhiz etmeyince de ölür gider. Bu kişilerin nazarlarında günahla ibadet eşittir. Hastalık insanı ölüme götürdüğü gibi Allah'a isyanda kalbi karartır. Yarın ahirette insanın şakilikle haşrolunmasına sebep olur. Oysa perhiz ve ilaç bedenin sağlığına sebep olur. İsyandan çekinip taat yolunu tutmak selamete sebeptir. Yüce Allah, Kelamı kadiminde şöyle buyuruyor. Çünkü o gün ne mal fayda verecektir ne de evlat. Ancak selim bir kalpte şüpheden arınmış bir gönülle gelmiş olan kurtulacaktır. Şu ara Suresi 88-89 Dördüncüsü bu sınıfta hata yapanlar şeriatı bir türlü anlayamayan, idrak edemeyenlerdir ve şöyle derler. Şeriat bize kibir ve hasetten Düşmanlık ve riyadan kalbimizi temizlememizi emreder. Oysa bunları yapmanın imkanı yoktur. Çünkü nefis bu sıfatlarla yaratılmıştır. İnsanlık değişmez. Nitekim kara bir cismi yıkanmakla nasıl ak olmazsa kalbin de bu sıfatlardan arınması güçtür. Ama cahiller bilmez ve anlamazlar ki şeriat o sıfatları kalpten tamamen gidermeyi buyurmamıştır. Ancak aklın tasarrufu altında kalmasını emretmiştir. Ta ki isyankâr olup şeriat sınırlarını aşmasınlar ve büyük günah işlemesinler diye. Aklın gösterdiği yolla şeriat sınırlarına uymak şartıyla bu sıfatların değiştirilmesi mümkündür. Yüce kimselerden çok kimse ahlak değiştirebilmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde de böyle sıfatlar mevcuttur. Lakin ıslah olunmuştur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Ben de sizin gibi bir insanım. İnsanlar gibi ben de kızarım. Ve sonra Hak Talebi ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Onlar bollukta ve darlıkta mallarını harc edip yedirenler, gazaplarını yenenler, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik yapanları sever. Ali İmran suresi 134. Öylece Allahu Teala Kur'an-ı kendisinde gazap, öfke bulunmayanları değil, gazaplarını yenenleri övmüştür çünkü gazapsız insan olmaz. Beşincisi, bu yanlışlıkları yapanlar şunlardır ki şöyle derler. Allahu Teala gafur ve rahimdir. Çok bağışlayıcı, çok acıyıcıdır. Çok da şefkatli ve esirgeycidir. Bunları diyenler bilmez ki Allahu Teala nice kimseleri fakir ve hakir eder. Hikmetini kendisi bilir. Altıncısı, bu türlü hata işleyen kişiler şunlardır ki nefislerine mağrur Kendilerini bilgide sona varmış ve kemale ermiş sanırlar. Yedincisi, bu yolda hata işleyen şu kişilerdir ki yanılmaları gafillikten ve şefetten meydana gelir. Bunlar o taifedir ki bu şüphelerden geçmişer veya bu şüpheleri hiç işitmemişlerdir. Bunlar o gafillerdir ki sözle ıslaha kesinlikle gelmezler.